Efendim, merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız nasıl efendim? Siz? teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun efendim, ellerinize merhamet. Teşekkür ederim. Efendim, Sivas'tan Esra Mert. Selamun Aleyküm hocam. Ailece çok sıkıntılı bir durumdayız. Sıkıntılarım üst üste geliyor. Bazen sizinle ve dara Hamidettin Ateş efendi ile gıyabi olarak konuşuyorum, ağlıyorum, rahatlama geliyor. Fakat genel olarak huzursuzum. Bunu şimdiye kadar hiç kimse söylemedim ama siz Allah dostusunuz. Bazen acaba Rabbim beni unuttu mu diyorum. Bunu yazarken de ağlıyorum. Yardım edin. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin ve'lahirin. Ve ila cem'il enbiya'i ve'l murselin ve ila cem'il uliyayi ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Allah bana köştü mü, darıldı mı? Her konuda mutlaka Allah her şeyi söylemiştir. Kul hangi düşünceye, hangi fikre kapılırsa kapılsın, mutlaka Allah'ın ona bir cevabı vardır. Mutlaka bir hitabı vardır. Ne buyuruyor Duha Suresi'nde? Vadıha, Vallili, Ezaşja, Ma veda karabu k ve maqala. Vela alaheleto, xirun leke, meni alola. Vela sevfe yutike, Rabı k, Allah önce yemin ediyor. Rabbin sana küsmedi, sana darılmadı, seni bırakmadı. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Yarının senin için bugünden daha hayırlıdır, daha güzel olacak. Rabbin sana verecek mi seni razı edecek. Bütün mesele, Rabbimizin bizden küsmediğini, darılmadığını, bizi unutmadığını bilmemiz gerekir, bunu unutmamamız gerekir. Allah hangi muamelede bulunursa bulunsun, ne buyurdu? Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır yarının senin için bugünden daha hayırlıdır. Rabbin sana verecek ve seni razı edecek. Kimi razı ediyor? Rabbini razı etmeye çalışanları razı eder. Yaşadığımız hal ne olursa olsun bizim yapmamız gereken şey Rabbimizin rızası peşinde koşmaktır. O'nun aşkı muhabbeti peşinde koşmaktır. Eğer onun rızası peşinde, aşkının, muhabbetinin, sevgisinin peşinde koşuyorsak bu durumda Rabbimiz bize verecek ve bizi razı edecek demektir. Bugün bu böyledir ama yarın başka türlü olur, halimiz değişir. Onun için hiçbir kul, Rabbim bana küstü ya da darıldı demesi doğru değildir. Eğer bir yanlış yapmışsa, Rabbinden yüz çevirmişse, o Rabbinden darılmışsa, daha doğrusu ne yapması gerekir? Rabbine dönüp tövbe etmesi gerekir istifar etmesi gerekir sana döndüm ya Rabbi demesi gerekir eğer araya bir perde giriyorsa perdeleniyorsa gönül Allah'ın huzurunda olduğunu tatmıyor, tadamıyor, yaşayamıyorsa sorun sıkıntı yaşıyorsa bu perde Allah'tan yana değil kuldan yanadır kul araya perde koymuştur onun için yapılması gereken şey Rabbimizle aramızdaki perdeyi kaldırmak evet Duhâ suresini okuyup Rabbim bunu bana söylüyor demek. Evet bunu yaptığında evet kardeşimiz ya da bu hali yaşayan kardeşlerimiz görecek ki Allah ile aramıza koyduğumuz perde kalkacak. Rabbimizin bize olan hitabını alacağız. Gönlümüz genişleyecek. Evet yola koyulup Rabbimize koşacağız inşallah. Efendim Hollanda'dan Mehmet isimli bir izleyicimiz. <gülüyor> selamünaleyküm Aleyküm hocam. Size bir sorum olacak. Kıyamet gününde Allahu Teala'yı görecek miyiz? Evet. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu o gün. Kıyamet günü yüzler vardır. Bir kısım yüzler vardır. Kapkara kesilmiştir. Simsiyah kesilmiştir. Neden dolayı? Kaybettiklerinden dolayı Kaybettiklerini anladıklarından dolayı, azabı gördüklerinden dolayı Rabbini kaybetmiş. Elbette ki yüz kapkara kesilir o sıkıntıdan. Her şeyi kaybetmiş. Eğer Rabbini kaybettiyse insanlığını kaybetti. Hazreti insan olmayı kaybetti. Onlar hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır buyurmuştu. Hayvandan daha aşağı duruma düşmüş. Evet, Ayetin devamında yüzler vardır. Terül tazedir buyurdu. Tap tazedir böyle. Evet, nur saçıyor. Aydınlıktır yüzü. Yüzü o ile, nuruyla Rablerine bakarlar dedi. Rablerine nazar ederler. Kıyamet günü. Evet, herkes kıyamet yerindedir ama Rabbinin cemalini müşahede edenler, nazar edenler o yüzü taze olup böyle mürsaçanlardır. Kıyamet yerinde bu böyledir. Bununla beraber bir de ahirette, cennette zaten onlar Rablerinin cemalini müşahede ederler. Allah'ın misafiridirler. Allah'ın özel muamelesine tabi olmuşlardır. Öyle buyurdu. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin fehmetmediği, hayal edemediği nimetler vardır. Ne yana dönersen dön, yığınla nimet buyurdu. Bitmez, tükenmez bir saltanat. Onun için onu hayal etmek bile hayale gelmez Allah'ın kulları için hazırladığı nimetler. Hepsinin üzerinde bir de Allah'ın rızası vardır buyurdu. Allah'ın rızası. Allah'ın kuluna kurum ben senden razı oldum demesi vardır. Allah'ın cemalini müşahede etme nimeti vardır. Müşahede deyince sadece onu böyle görmek olarak anlıyoruz. O öyle değildir. müşahede bambaşka bir şeydir, şahit olmak bambaşka bir şeydir, ancak şahit olunca bunu anlarız, Allah inşallah hepimize nasip eder o nimeti, Allah'ın cemali kıyamet yerinde de cennette de vardır. Efendim bizdeniz hocam çok çıkmazdayım. Üzerimde kul hakkı var. Korkuyorum alan huzuruna böyle gitmekten. Maddi yönden hazır değilim bu borçtan kurtulmaya. Önerileceğiniz bir dua var mıdır? Ne yapmam lazım? Evet, önereceğimiz bir dua vardır. Olabilir. Ama önce şunu söyleyeyim. Eğer Allah kulunu hesaba tabi tutarsa hiç kimse hesap veremez. Hiç kimse kendi ameliyle cennete gidemez. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sahabe soruyor ya Resulullah ya sen buyurdu ki ben de. Ancak Allah'ın rahmetiyle cennete gidilir. Eğer hesabımızı vermek istiyorsak önce hesabı burada vermek gerekir. Hesabın burada bitmesi gerekir. Hesap burada nasıl bitiyor? Her şeyi Allah'a teslim edersek, bana ait bir şey yok dersek, her şey Allah'ındır. Ben de Allah'a aitim dersek. Bunu dilimizde değil, dilimizde, gönlümüzde, bir de fiilimizle eğer bunu ortaya koyarsak, hesabımızı Allah görür. Bizim adımıza hesap görür. Yani her şeyi Allah'a kurban eder, canımızı kurban edersek, bize ait bir şey olmadığı için hesabımız Allah'a ait olmuş olur. Bu durumda hesap ne olursa olsun, evet hesabımız hayır olarak görülmüş olur. Kazanmış olarak hesabımız görülmüş olur. Her şeyi Rabbimize teslim edebilirsek. Belki Allah'ın kullarının böyle yapması gerekir. Hesabı böyle yapması gerekir. Hem yaptıklarımızdan hesaba çekiliyoruz, hem de yapmadıklarımızdan geride bıraktıklarımızdan hesaba çekiliyoruz. Gönlümüzden, geçirdiklerimizden hesaba çekiliyoruz. Bu hesap ağır hesap. 13'ün için mümine düşen hesabı burada bellidir Her şeyi Rabbine teslim edip, hesabı da ona teslim etmelidir. Kurtuluş ancak böyle mümkündür. Böyle olunca, Allah'u bir dost gibi, bir sevgili gibi karşılar. Selam ve hürmet de orada karşılanır. Yoksa, eğer bir hesapla giderse, hesap Zor şey. Çok ağır bir şeydir. Böyle sıkıntıda olan kardeşlerimizin nasıl dua etmesi gerekir? Duayı Allah öğretiyor. Buna beraber Resulullah Efendimiz sahabeye öğretiyor. Eğer sıkıntıdaysa, dardaysa, maddi olarak böyle sıkıntı çekiyorsa Allah'a et kerimede buyuruyordu. De ki ey mülkün sahibi Allah'ım Geceyi gündüzden, gündüzü geceden çıkarırsın. Ölüyü diriden Diliyi ölüden çıkarırsın. Dilediğine rızkı daraltır, dilediğine genişletir, dilediğine hesapsız rızık verirsin. mülkün sahibi sensin. Bizim duaya devam etmemiz lazım. Bana hesapsız olarak ihsan et ya Rabbi, ikram et ya Rabbi evet, dememiz gerekir. Allah bu duayı öğretmişse duayı da reddetmez inşallah. Evet, duayı böyle yapmak gerekir. İnşallah Allah rızkımızı genişletir. Bu durumda o sıkıntılardan da kurtulmuş oluruz. Evet. Efendim Mersin'den Halil İbrahim Şimşek. Hocam sizden uzaklaşmıştım. Hatam günahımdan dolayı kendime sen yalancısın. Göründüğün gibi olduğun gibi değilsin. Tamam dedim bir daha kılmam dinlemem. Dinlemem dedim. Bu sefer de dünya dar gel geliyor. Bütün genişliğine rağmen bazen dar geliyor. Sizi dinlemeden yapamadım. Bana hoş gelmişsiniz der misiniz? Bir de tövbeme şahit olur musunuz? Evet, hoş geldiniz. Biz de tövbeye şahitiz. Buna beraber Allah tövbemize şahittir. Allah'tan uzaklaştım demek doğru değildir. Hiç kimse hiçbir şekilde Allah'tan uzaklaşamaz. Günahlarımız bizi Allah'tan uzaklaştırmaz, sevaplarımız bizi Allah'a yaklaştırmaz. Allah'a iman ile yaklaşır, şirk ile uzaklaşırız. Evet, imanla yaklaşır, şirk ile uzaklaşıyoruz. Şirk Araya perde olarak giriyor. Biz Allah'tan uzaklaşmış oluruz. Kendimizi Rabbimizden perdelemiş oluruz. İman o şirkin perdesini yırtar, yakar, perdeyi aradan kaldırır. Allah'ı ne kadar seviyorsak o kadar Allah'a yakınız demektir. Yakınlığın ölçüsü Allah'a olan muhabbetle ölçülür. Uzaklık da şirk ile ölçülür ne kadar şirkeye düşmüşse, şirk işliyorsa o kadar Allah'tan uzak oldu, uzaklaştı demektir. Yoksa beşer olarak insan hata yapabilir, yanlış yapabilir. Hata yapıp yanlış yaptığında yapılması gereken şey tevbe etmektir. Tevbe edip o günahı silmektir. Evet, kardeşimiz inşallah zaten o ayrılığı tadınca, o sıkıntıyı yaşayınca o ona başka bir ikram olur, yakınlık olur inşallah. O onu Allah'a yaklaştırır. Evet, Öyle bir tevbe etmesi lazım ki aradaki perdeler kalksın bununla beraber o Rabbine olan yakınlığı tatsın. Belki ben Allah'tan uzaklaştım ya da araya perde girdi demek insanın kendi kendisine perdeyi koyması demektir araya. Onun için o perdeyi e, aralamak lazım. Hem Günahımızı Rabbimizle aramıza koymamamız lazım. Yapılan yanlış ya da yanlışlar ne olursa olsun yapılması gereken şey Tevbe edip sana döndüm ya Rabbi deyip günahını arkada bırakmasıdır. Bir daha dönüp oraya bakmamasıdır. Çünkü tevbe edince Allah tevbesini kabul eder, affeder, mahfiret eder. Onun da kendini affedip Rabbine koşması gerekir. Günahını önüne koyarsa ikide bir ayağı takılır düşer. Ama Allah kuruluna gel diyor. Evet, Rabbine koşmak için önüne bakması gerekir. Yaptıklarına değil. Sadece günahlarına değil. Sevaplarına da bakmaması gerekir. Yani şöyle güzel yaptım, şöyle doğru yaptım deyip evet, yaptıklarına takılması da aynı şekilde geriye dönmektir. Arkasına bakmaktır. Gene takılır, gene düşer. Onun için. İnsan içinde bulunduğu anda Allah'ın huzurunda olmalıdır. Allah'ın huzurunda olduğunu tadıp yaşamalıdır. kulluğunu yapmalıdır, kazanmaya çalışmalıdır. Rabbi ile beraber olmalıdır. Rabbine hamd etmeli, tesbih etmeli, şükretmelidir. Secde etmelidir. Rabbi için bir şeyler yapmaya çalışmalıdır. Yoksa geçmişte şöyle yanlış yaptım ya da şöyle güzel yaptım deyince arkasına dönüp bakıyor. Bu durumda ayağı takılır düşer. Şeytan ona hile yapıyor. Şeytan arkadan gelmiş. Arkasındakini getirip önüne koyuyor. Onu da meşgul ediyor. Geçen geçmiştir. Güzel yapmışsan ham edip şükretmen lazım. Yanlış yapmışsan tövbe edip istiğfar etmen lazım. Bir de önüne bakıp her gün yeni bir sayfa gibi önümüze gelir. Her güne yazmamız gerekenler vardır. Yazmamız gerekeni mutlaka unutmamamız gerekir ki onu aşk kalemiyle yazmamız gerekir. Yani o işi iman ile yapmamız gerekir. İman ile yaptığımızda aşk kalemiyle onu yazmış oluruz. Kitabımız o. kitabımızda o gün yeni bir sayfa. Evet, O güne neyi yazarsak huzura o gider. Biz de huzura gittiğimizde onu önümüzde buluruz. Yaptığımızı aşk ile yaptığımızda, iman ile yaptığımızda Allah'ın rızasını gözeterek yaptığımızda kazanmış oluyoruz. Yoksa geriye dönüp günahımızla ya da sevabımızla meşgul olmakla hiçbir şey kazanamayız. Şeytan bizi meşgul etmiştir. Önümüze bakıyoruz. Tövbe ettiğimizde yanlışlarımız Allah siler. Biz de silelim. Silip oraya bakmayalım. Huzura gönderdik, gönderdiklerimizi de zaten göndermişiz. Oraya dönüp bakmanın da bir alemi yok. Evet. Her anda Kazanmaya çalışmak gerekir, aşk ile o aşk kalemiyle ile O güne Güzellikler, Allah'ın sevdiği şeyler yazdırmamız gerekir Allah'ın sevgisini kazanmak için çaba ile sarf etmek gerekir Evet, kardeşimize bize selam olsun Hoş gelmiş evet. Efendim Kocaeli'den Mehmet Emin Kırmızı kan, efendim Daireden gelen kira geliri hakkında görüşleriniz nelerdir? Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Teşekkürler. Evet, daireden gelen kira. Kira konusunda bizim bir iştihadımız var. Bu iştihad bize ait bir iştihad yalnız. Kira almak doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili bir ayet yoktur. Olmaması gerektiği içindir. Hadislerde bu konuyla ilgili herhangi bir hadis yoktur. Olmaması gereken bir şeydir. Sonradan üretilmiş bir şeydir. Onun için müminlerin kardeş olmaları gerekir. Bu kardeşlik hakkına giriyor. Kardeşlik hakkına. Hüküm yok derken, hüküm başka türlü vardır. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, aleyhissalatü vesselam, kıyamet günü sizi kul hakkıyla gelmiş olarak görmeyeyim. Sahabe soruyor, Ya Resulallah, biz yani kul hakkı mı yiyoruz, nasıl kul hakkıyla gelmeyelim? Buyurdu ki, Kul hakkı sadece kulun malını almak ya da ona zulmetmek değildir. Onlar yapılmaması gerekenlerdir. Bir de yapılması gerekenler var. Yani sen yapılması gerekeni yapmadığında o kardeşinin hakkı, kul hakkı sana geçmiş olur. Onlara göre bir örnek veriyor. Buyurdu ki, sizin hayvanlarınız var, develeriniz var. Eğer onun hakkını ödemek istiyorsanız hem malın hakkını hem kulun hakkını ödemek istiyorsanız şöyle yapmanız gerekir. Kardeşinizin ihtiyacı olduğunda ona vermeniz gerekir. Eğer sütünü sakıyorsanız ihtiyacı olana sütünden vermeniz gerekir. Yünlerini kırptığınızda yününden vermeniz gerekir kestiğinizde etinden vermeniz gerekir. Devesi olmayan biri senden deveyi istediğinde ona deveyi vermen gerekir. Eğer o sürekli o deveye ihtiyaç duyuyorsa emaneten ona bir deve vermen gerekir. Ne zaman kardeşinizin durumu düzeldi, kendine bir deve aldıysa o deveyi ise tekrar iade etsin. Boş vermiş yani. boş vermiş ama onu kullanıyor borç verirken herhangi bir kira almıyor. Bu bunu örnek veriyor. Buyurdu ki eğer siz böyle yapmazsanız eğer sizin 100 tane deveniz varsa kıyamet günü o bütün insanların önünde sizi yere yatırırlar. O develer teker teker gelip sizi çiğner. Hakkını vermemişsin. O geçer, başka biri gelir, Çiner yüz tane tamam olduğunda tekrar sıra en baştakine gelmiş olur ve bu o hesap bitene kadar bu devam eder buyurdu. Bu malın hakkıdır. Aynı şekilde birinin iki evi var, üç evi var. Ne yapması, nasıl yapması gerekir? İhtiyaç sahibi kardeşine onu vermesi gerekir. O onun mümin kardeşi. O bir ev sahibi oluncaya kadar. Hep beraber ona yardımda bulunmak gerekir. O bir eve sahip olsun diye. Yoksa veriyorsun, kira alıyorsun. Yani bir örnek vereyim. 100 milyara bir ev almışsın, 1 milyar kira alıyorsun her ay. Yani faizden ne farkı vardır bunun? Ne farkı kalmış olur? Zaten onu alırken o hesapla kiraya vermek için, her ay o kirayı almak için almışsın. Ama bu, ev için geçerlidir, ticarethane için geçerli değildir, dükkan için geçerli değildir. Eğer ticari bir malsa, orada oturanlar, eğer ticaret yapıyor, oradan bir kazanç elde ediyorsa, bak bu başkaydı. O da semtine göre, yerine göre, o kazanılan ticarete göre kira alınır, hesap edilir. Yoksa böyle, evi al, ondan sonra kiraya ver, kirayı ye. Kiracı zaten çalışıyor. Çalıştığının yarısını kiraya veriyor. Hiç bundan büyük bir zulüm var mıdır? Mümin kardeşliği bu değil. Biz kardeşliği anlamamışız yani. Bununla beraber sadece bu değil. Ev için bu geçerlidir. Aynı şekilde binek için de geçerlidir. Evlilik için de geçerlidir ki bunlar zaruri ihtiyaçtır. Mutlaka el birliğiyle kardeşlerimize yardım edip hem evlendirmemiz gerekir, hem bir binek sahibi olsun, hem de bir evi olsun diye hep beraber destek olmamız gerekir ki ahiretin hesabı böyle yapılır. Böyle kazanılır. Evet. Söyledim. Bu benim kendi içtihadımdır. Bunu ispatlarım. Daha fazla konuşmamışım bu konuda. Ama kesinlikle doğru değildir. Kira alamaz. Kira diye bir şey yok yani. Ev zaruri bir ihtiyaçtır. Söyledim. Kazancının yarısını götürüp kiraya veriyor. Asla doğru olmaz. Onu alıp çalıştırman gerekiyor. Parayı alıp çalıştırman gerekiyor. Eğer ev varsa bu durumda söylemiştim. Suyunu, elektriğini ödeyecek. Nasıl teslim etmişse öyle teslim alma hakkı vardır. Ondan herhangi bir para alması doğru değildir. Evet. Efendim, İhrem Samsa, hocam selamun aleyküm. <gülüyor> Sorumuz, abim evlenmek istiyor ama maddi durum yok. Borçlarımız çok, evde huzursuzluk var. Ne yapmalıyız? Evet. Evlilik gerekli olandır. Böyle bir durumda yapılması gereken şey ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Evliliğin kolay olanı hayırlıdır. Hayırlı olan evlilik kolay olanıdır. Kolaylaştırmak lazım, zorlaştırmamak lazım. Yani şu da olsun, bu da olsun. Şu olmadan olmaz demek doğru değildir. Gücüne göre, örfe göre olması gerekir. Unutmamamız gerekir ki bu mülkün bir sahibi var ve biz onun kuruyuz. Rabbimizden bir şey istediğimizde ona güvenmemiz gerekir. Kardeşlerimizin yapması gereken şudur. Borçları da olabilir, sıkıntı da olabilir ama kardeşi abisi evlenmek istiyor. Yapılması gereken şey bu evliliğe teşebbüs etmeleridir. Bir teşebbüs edin. Bir başlangıç yapın, gerisi gelir. Allah onu verir. Onu ikram eder. Bir başlangıç yapılsın, inşallah gelen zaten rızkıyla beraber gelir, Allah onu tamamlar. Tamamlamazsa bana haber versin. Evet. Efendim Nazan Çimen, selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocamızdan Allah razı olsun inşallah bir sorun olacaktı. Bir abimiz iş yerindeki kademe, makam ilerleme kıskançlığı yüzünden şikayet edilmiş. Fetullah cemaatiyle hiç ama hiç alakası olmadığı halde açığa alındı. Kendisi çok işkolik biriydi. Ben bunu hak etmedim. Hem de cemaatle hiçbir hiçbir arakam yokken hiç hak, hak etmedim diyor. Olaya nasıl bakmamız lazım acaba? Tekrar Allah razı olsun. Amin. Eğer herhangi bir suçumuz yoksa sabretmek gerekir. Bununla beraber hakkımızı da aramamız gerekir İnşallah... Zaten öyle oluyor. aşağı alırmış olsaları bile daha sonra böyle o tahkikat yapıldığında alakası yoksa onu mutlaka geri alırlar inşallah. Önümüze başımıza ne gelirse gelsin bir de dönüp bakıp acaba bu nereden başıma geldi deyip bir tefekkür etmemiz gerekir. Yoksa bir yerde bir yanlış mı yaptık acaba? Acaba Rabbimize karşı bir yanlış mı yaptık? Yanlış bir fikirde, yanlış bir düşüncede mi bulunduk? Oraya bakıp oradan da bir tövbe etmek gerekir ki işler yoluna girsin. Belki bu bizim için hayırdır. Şer olduğunu nereden biliyoruz? Belki Allah başka bir iş verir. Veya Allah orada ona bir şey öğretti. Ne dedi? Ne dedi kardeşimiz? İşkolik. Evet işin elbette ki doğru dürüst, düzgün yapılması gerekir ama hayat işten ibaret değildir. İşi düşünmekten, iş yapmaktan ibaret değildir. Hepimizin ana işi, asıl işi Allah'a kul olmaktır. Her ne yaparsak yapalım, asıl işimiz Allah'a kulluktur. Diğer bütün işler o kulluğu yapabilmek içindir. Ebedi hayatımızı kazanmamız içindir. Yoksa böyle işkolik olmak da doğru değildir. Belki oradan bir uyarı, bir ikaz almış, inşallah sonra işine döner. Kardeşimiz de bu arada Allah'a karşı yapılmış bir eksik, bir yanlış, bir yanlış bir fikir, yanlış bir düşünce olmuşsa tövbe edip istiğfar etmesi lazım ki kapılar açılsın, açılır inşallah. Evet. Efendim Hatay'dan Beyza Nur, selamünaleyküm aleyküm hocam. Size aleyküm sorum olacaktı. Al. Eğer üstümüzde kul hakkı varsa o kişiyle bir süre, bir ay, belki bir yıl sonra helal etsek, ne yaptığımızı söylemesek, gıybet yaptım diye diyelim, hakkını helal et desek, helal etse hakkı üstümüzde kalır mı? Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Amin. Herhangi bir konuda eğer birinden helallık istiyorsak, neyi helal etmesi gerektiğini de söylememiz gerekir. Eğer onu böyle açıktan, apaçık söyleyemiyorsak mutlaka dolaylı bir şekilde söylemek lazım. Mesela eğer gıybet etmişse ne diyebilir? Evet. O kardeşiyle konuşurken. Evet, hepimiz eksik yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. Arada bir birbirimizi eleştiriyoruz, çekiştiriyoruz. Farkında olsak veya olmasak da bazen böyle bir şey düşüyoruz. Belki biz de yapmışız, belki sizin hakkınızda da yapmışız, başkası hakkında da yapmışız. Bunun için sizden helallık diliyoruz. Varsa bizim de hakkımız helal olsun diyoruz. Helalleri böyle alıyoruz. Yani o konuda mutlaka bir şeyler söylemiş olmak gerekir. Evet. Efendim Batman Batman'dan azat ikinci Selam hocam. Benim yanımda Yüce Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Bahsi edildiğinde gözlerinden yaş geliyor Bu ne anlama gelmektedir Hocam kalın selametle Allah razı olsun Birinin yanında eğer Allah'tan Resulünden Bahsedilince Konuşulunca eğer gözünden Yaş akıyorsa Gözleri yaşarıyorsa o gözleri yaşartan bir şey vardır. Ya gönlündeki aşktan, muhabbetten kaynaklanır, ya bir özlemden, bir hasretten kaynaklanıyor o. Yani o gönülden gelen bir şeydir. Gözleri yaşartan o gönüldeki aşk, muhabbet ya da özlem hasrettir. O ayrılık halidir. Bu ruha ait bir şeydir. Ruh perdelenmemiş, yani o kalbe, o aşk, muhabbet ya da o hüzün, o hasret, o özlem gelince göz hemen yaşarır, hatırlayınca hemen yaşarır. Yaşarır veya içi geçer veya başka bir hal alır. Rabbimizi özlediğimizden dolayıdır, O'na çektiğimiz o hasretten dolayıdır. İstesek de istemesek de bu böyledir yani. Ruh, Rabbinden ayrılmış, Rabbinin cemalini müşahede etmiş, onu dinlemiş, onunla olmuş, sonra onu dünyaya göndermiş, beden kalıbına, çamur kalıbına koymuş. Hadi gel demiş. Ne zaman o sevgilinin ismi anılsa, ona hatırlatılsa, gönül farklı bir hal alır. Ya göz yaşarır, ya gönül ürperir. Allah müminleri anlatırken, gerçek müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer, kalpleri ürperir, zikredildiğinde yani Allah'ı hatırlayınca, biri Allah deyince, o Rabbini hatırlayınca, ona hatırlatılınca, kalbi ürperir. Evet. Ürperince, ya gözden yaş akar, yaş, ya da yaşını, yaşını, göz yaşını içine akıtır. Ya dışarı akar, ya içeri akar. Evet, Aşktan dolayıdır, muhabbetten dolayıdır. Rabbine olan özleminden, hasretinden dolayıdır. Böyle olmazsa olmaz zaten. Eğer bu böyleyse iman vardır. İman aşktır, muhabbettir. Evet, ayetin devamında Allah onlara Allah'ın ayetlerini okunduğunda evet, onların imanı artar. İmanlarını artırırlar. Onların aşkı, muhabbeti artar. Rabbin böyle söylenmiş dediğinde o aşk, o muhabbet harlanır, artar. Ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. Rablerine güvenirler. Tevekkül ederler. Niye tevekkül ediyor? Niye Rabbine güveniyor öyle? Rabbini seviyor. Rabbinin kendisini sevdiğini biliyor. Seven sevdiğine güvenmez mi? seviyorsa, o sevgisine karşılık olarak kat kat, fazla olarak onun da kendisini sevdiğini biliyorsa, buna iman etmişse, bunu anlamışsa, bu durumda her konuda ona güvenmez mi? Tevekkül etmez mi? Tevekkül edip güvenir. işini de ona bırakır, gönlünü de ona bırakır, kendini de ona bırakır, ona teslim eder. Rabbim ne yaparsa yapsın o güzeldir, o güzel yapar. O en güzelini yapar. Ben nereden bileyim güzel nedir benim için? Bilmiyoruz. Hiç kimse bilmiyor. Bizim için hayır olanı, rahmet olanı, güzel olanı, ikram olanı bir tek o biliyor. Yaratan odur. Yaratan yarattığını bilmez mi? Yaratan yarattığı için Neyin hayır olduğunu, güzel olduğunu bilmez mi? Elbette ki bilen odur. Kul, kul hiçbir şey bilmiyor. Allah neyi öğretmişse onu bilir. Ama kendisi için yarın ne olacağını bilemez. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Hiç kimse yarın ne olacağını bilemez. Nerede öleceğini bilemez. Nasıl öleceğini bilemez. Huzura nasıl çıkacağını bilemez. Bununla beraber... Yarın şunu şöyle yaparım deme dedi. Allah dilerse, inşallah de. Allah dilerse olur. Dilemezse olmaz. Unutursan ne yapman gerekir? Unutursan inşallah Rabbim beni bundan daha hayırlısına uğraştırır de demen lazım. Unuttum. Evet. Tabiri caizse geri sarıyorsun onu. Evet. Göz yaşarır. Göz yaşı ya gözümüzden dışarıya akar ya da gönlümüzde akar. mıyan göz gözde evdir. Yaşarmayan göz kör olsa daha iyidir. titremeyen kalp olmasa daha iyidir. Evet. Allah yolunda yürümeyen ayak topar olsa daha iyidir. Allah için iş görmeyen el Olmasa daha iyidir. Rabbini dinlemeyen, vahini dinlemeyen kulak sağır olsa daha iyidir. Hakkı söylemeyen dil lal olsa daha iyidir. Daha hayırdır onun için. Evet. Allah her halimizde bizi kendi yolunda olanlardan eylesin inşallah. Amin. Evet. Efendim İstanbul'dan Ersin Selamun Aleyküm Aleykümselam. Ben Kevser'in oğluyum Annemin babası Kalp krizi geçirmiş Erzurum'da yoğun bakımda Hı. Sizden Allah için dua istiyor Canım mürşidim sizi çok seviyorum Duanızı bekliyorum Sizi Allah için çok seviyoruz Allah razı olsun Allah hem kardeşimizin babasına Hem de bütün Hastalarımıza Rahmetiyle muamele etsin inşallah. Rahmetiyle. Bizim istediğimiz gibi değil. Kendi bildiği gibi. Bizim için hayır olarak neyi biliyorsa onu ihsan etsin, onu ikram etsin. Rahmetiyle, lütfuyla muamele etsin inşallah. Hem dünyada hem ahirette. Evet. Efendim Dudu Zarifoğlu Sizin bir dervişinizim Sizi tanımadan önce çok hatalarım oldu Yanlışlarım oldu Evimde huzur yoktu Sizi tanıdıktan sonra evimde huzur oldu Yanlışlarımı düzeltiniz Sizi çok seviyorum Allah için sizi çok seviyorum O gül kokulu ellerinizden Yüce Rabbim tekrar öpmeyi nasip eder İnşallah Bu dünyayı bana verseler Kabul etmem Allah için sadece Muhammed Hüseyin'i görmek isterim Üç tane çocuğuma dua istiyorum. Sizi Allah için çok seviyorum. Allah'a amenet olun. Devamladı efendim. Hay demiş. Hay. Allah'ın nuru bir dünyayı yakar. Senin aşkın, açtı gülüm, açtı gülüm yara bulunmaz. Buna çare gelsin Muhammed Hüseyin. Sil kalbimdeki yarayı. Kardeşimiz, çocukları için dua istiyor. Dua zaten hep beraber birbirimize duayı yapıyoruz. Çocuklarımız için duayı Allah öğretiyor. Bize göz aydınlığı olsun çocuklarımız. Bize nimet olsun, hidayet olsun. Mütakilere imam olsun, önder olsun, Allah'a kul olsun tekelimeyle. Allah çocuklarımızı zatına layık kul eylesin, abd eylesin inşallah. Amin. Mütakilere imam, önder eylesin inşallah. Amin. Her ne olursa olsun bize düşen çocuklarımızı Allah'tan bir emanet olarak görüp onları bir kul olarak, abd olarak yetiştirmektir. Dua zaten böyle yapılır. Sadece diliyle değil, o fiiliyle o kulluğumuzu ortaya koyup çocuklarımızı Allah'a kul olarak yetiştirmemiz lazım ki bizim için çocuklarımız nimet olsun, hayır olsun. Bizim için cennete vesile olsun, cennet olsun. İnşallah Allah evlatlarımızı, çocuklarımızı bizim için cennete vesile eder. Nimete vesile, ikrama vesile eder. Allah'ın rahmetine vesile eder. Bize Azaba vesile etmez inşallah. Gazaba vesile etmez inşallah. Eğer çocuklarımızı Allah yolunda yetiştirmezsek, Allah kul olarak yetiştirmezsek, şeytan onları kendine kul olarak yetiştirir ki başımıza musibet olur, bela olur, bize azap olur, gazap olur bize. Allah bütün çocuklarımızı zatına layık bu abd inşallah. Amin. Evet. Efendim İstanbul'dan Nürgül Demircioğlu. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Kitaplarınız bugün elime geçti. Çok şükür. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Selametle kalın demiş. Allah razı olsun. Kitapları okurken sohbeti dinler gibi okuyacağız inşallah. Sohbeti bizden dinlermiş gibi okunması gerekir kitapların. Allah o kelimelere, o maneviyatı, o muhabbeti ikram eder inşallah. O kelimelerle beraber onu ikram eder inşallah. Bütün mesele Rabbimizi isimleriyle bilmektir, tanımaktır. Bilince, tanıyınca iman etme imkanımız olur. Ne kadar tanıyorsak, ne kadar biliyorsak o kadar iman etme imkanımız vardır. Yoksa bilmediğimiz bir konuda herhangi bir şekilde iman olmaz, muhabbet olmaz. Rabbimizi ne kadar tanırsak o kadar severiz. O kadar aşık olur, iman etmiş oluruz. Kime sorulsa ben Allah'ı tanıyorum der. Ama mesele Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanımaktır. İşte. El esmaül hüsnâ kitapları inşallah bu işi yapar. Okuyanlar Rabbimizin kendini Kur'an'da tanıttığı gibi tanır, tanıtır. Biz de tanımış oluruz. Gerçek manada iman etmiş oluruz. Allah deyince bütün el esmaül hüsnasıyla beraber Allah demiş oluruz. Allah mübarek etsin inşallah. Efendim, Karacadağ'dan <gülüyor> Bozan Avcılar, selamun aleyküm efendim. Ellerinizden öpüyorum. Bütün diğer TV ekibine, ekibine selam olsun. Efendimize sorun, Allah'ın kuluna Zülcelali ve ikram veya Kahhar ismiyle muamelesini nasıl anlamalıyız? Bu iki ismin muamelesi sonunda o kapkara aşk şarabından Allah'ın ikramı var mıdır? Evet. Zülcelali ve'l-İkram ismi ayrı, Kahar ismi ayrıdır. Zülcelali ve'l-İkram bütün ikramlar için geçerlidir. Allah önce Celali ile tecelli eder, Celal'ın arkasında ikrami vardır. Ama Kahar ismi tek başına geliyor. Hangi sorun yaşanırsa yaşansın, hangi sıkıntı olursa olsun, hangi musibet, bela, hastalık olursa olsun, hangi dedikodu, iftira olursa olsun, arkasında mutlaka ikram vardır. Celal ismi tecelli etmiştir. Evet, Allah Zülcelali vel ikramdır. Celal sahibidir, celaliyle ile muamele eder, peşinden ikram gelir. Ama ikram kime geliyor? İkram olduğuna iman edene geliyor yalnız, ikram olduğuna iman edene. Eğer musibet esnasında, o sıkıntı esnasında feryat eder, isyan ederse onun arkasında herhangi bir ikram yoktur. İkramı önce kulun kabul etmesi gerekir. Rabbim bana böyle muamelede bulundu, mutlaka bunun arkasında bir ikram vardır. Rabbim beni temizliyor. Beni şirkten temizliyor, beni yanlıştan temizliyor. Rabbim bana öğretiyor. Rabbim bana ikram etmeyi dilemiş. Beni ikrama layık hale getiriyor deyip bakması gerekir. Yani acaba Allah bu muameleyi bana neden yaptı? Hangi yanlışımdan dolayı, hangi eksiğimden dolayı? Ya da Rabbim bana neyi ikram etmeyi diliyor, neyi öğretmeyi diliyor deyip bakmak gerekir ki anlayabilelim, onu görebilelim. Baktık, anladık, gördük veya anlayamadık. Anlamasak bile mutlaka bunun arkasında Rabbim bana bir ikramda bulundur. Haşa! Allah zulüm olsun diye o sıkıntıyı vermedi. Kulünü seviyor. O yaratmış. Kendisine abdolsun, Hazreti İnsan olsun. İmtihana tabi tutarken kazansın diye imtihana tabi tutuyor. Böyle iman ettiğinde Ceral ismini gördüğünde arkasındaki nimeti de anlamış olur ve bekliyor onu. Dolayısıyla nimet ona gelir. Hangi nimet geliyor, nimet deyince onu ekmek olarak, para olarak, dünyalık olarak anlamıyoruz. En büyük nimet, bir kul için en büyük nimet evet, iman nimetidir, Allah'a abd olma nimetidir, Allah'ı sevme nimetidir, Allah'ın onu sevme nimetidir. Nimet olarak bunu görmek gerekir. Allah'ın onu temizleme nimetidir, günahtan, şirkten temizleme nimetidir. Huzuruna layık hale getirme nimetidir. Evet, bu zulcelali vel ikram ismi böyle tecelli eder. Bunu anlayan o nimete kavuşur, nimeti almış olur, nimeti alır. Yoksa o imtihan esasında Allah'ın celal isminin tecellisiyle beraber ikramını yok saymışsa görmediyse, onu inkar etmiştir. Yok saymıştır, başkalarını suçlar. Faranca şöyle yaptı, bundan oldu. Şu sıkıntı bundan dolayı geldi. Şu sıkıntı şu verdi. Dediğinde Allah'ı yok saymış. Allah'ın isminin tecellisini Celal isminin tecellisini görmemiş ki ikramı alsın. İkrama layık olsun. Bu ona iki sefer azap olur. İkram olmaz. iki sefer azap olur. Hem dünyada o sabırsızlığı gösterdiğinden dolayı, sıkıntı yaptığından dolayı azap çeker. Bir de Rabbini yok saydığından dolayı İmtihani yok saydığından dolayı zülcelal ve İkram ismini yok saydığından dolayı bir de ahirette bunun azabı var. Kurum sen beni görmedin der Allah. Evet. Kahar ismi başkaydı. Kahar ismi tek başına geliyor. Kahar ismi direkt tecellisi nefsedir. Allah kulundan yanadır. Kulunu kendine davet ediyor. Dolayısıyla kulundan yanadır. Röhtan yanadır. Kahar ismi tecelli edince bu isim nefse tecelli ediyor. Nefis zaten benlik iddiasında, varlık iddiasında, hatta ilahlık iddiasındadır. Allah'ın isimlerine sahip çıkmıştır. Ben akıllıyım demiştir, ben cömertim demiştir, ben kerimim demiştir. Ben işte şöyle güzel yapıyorum, ben insanları şöyle Affediyorum ve şöyle Allah'ın isimlerine sahip çıkar. Nefis. Bu haliyle ilahlık iddia eder. Evet, Allah kahar ismiyle ona tecelli edince ona öyle bir tecelliyle tecelli ediyor ki onu kahreder. Elini kaldırıp, nefis elini kaldırıp ben hiçbir şey değilim demek zorunda kalır. Kahar ismi böyle tecelli ediyor. Arziyetini ikrar etmek zorunda kalıyor. Bir şey bilmiyorum demek zorunda kalıyor. Acizim demek zorunda kalıyor. Hiç kimseden hiçbir şeyden üstün üstün değilim demek zorunda kalıyor. Hatta zahiri olarak bir taştan bile üstünüm diyemez artık. Kahrişimi tecelli ederken, evet nefis secdeye kaparmak zorunda kalıyor. Ben hiçbir şey değilim deyip, evet o sahip çıktığı Allah'ın isimlerini sahibine teslim etmek zorunda kalır bu vustat yolcusu için gerekli olandır. Ama diyelim ki o vustat yolcusu değil. Dedim ya Allah kulunun kazanmasını istiyor. O bunu kaldıramıyorsa ona bu ismiyle tecelli etmez. Çünkü tecelli ederse ne olur? Nefis kahroluyor ya, nefis kahrolunca. Eğer iman etmemişse, sahibi iman sahibi değilse bu durumda isyan eder. Büsbütün batar. Küfre girer, şirke girer, büsbütün kaybeder. Allah okula bu muamele yapmaz. Kahar ismiyle tecelli etmez yani. Ne kadar dayanabiliyorsa o kadar. Hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemeyiz dedi Allah. Kaldıramayacağı yükü yüklemem dedi Allah. Geçemeyeceği imtihana tabi tutmam dedi. O, o imtihandan geçebiliyorsa Allah o imtihana tabi tutar. Evet, bunun sonunda ne varmış aşk şarabı var mı? Elbette ki. Nasıl olmasın? O başını secdeye koyup Rabbim Allah'tır deyince her şeyim ona aittir ben ona aitim deyince bu şarabı hak etmez mi? Aşk şarabını hak etmez mi? O aşktan sarhoş olmaz mı? Varlığından geçince nefis kendinden geçince varlığından geçince Rabbim Allah'tır deyince. Allah'ın sevgisini kazanıp onun sevgisine layık oluyor. Allah onu sevince rahmet nazarıyla, o aşk nazarıyla, muhabbet nazarıyla ona nazar edince evet aşka, muhabbete gark olur. Evet gönül aşktan, muhabbetten sarhoş olur. Evet. Efendim Batman'dan Mehmet Şirin Allah'a ulaşmayı nasıl dileriz? Allah'a ulaşmayı nasıl dileriz? Allah'a ulaşmayı dilemek demek doğru değil. Kelime olarak, mana, kelimenin manası doğru değil. Allah'a vasıl olmak daha doğrudur. Vuslat Yolculuğunda vasıl olmak daha doğru olur. Kelimeyi böyle kullanırsa. Yani ben Allah'a kavuşmayı diliyorum. Dilemekle bir şey olmaz. Şöyle söylemek gerekir. Benim bu hayattaki hedefim, gayem, amacım Allah'a avd olmaktır. Allah'a vasıl olmaktır. Rabbime kavuşmaktır, vasıl olmaktır. Rabbime dost olmaktır. Ben istiyorum demekle kimse vasıl olmuş olmaz. Yani ne zaman sen bunu istedin, niyet ettin. Bu bir niyet sadece. Amelerinizden önce, önce niyetleriniz Allah'a ulaşır buyurdu ayet-i kerimede. Niyet ettik. Bu niyetimiz aynı zamanda duamızdır. İmtihan başlar. Hadi gel o zaman. Madem ki bana gelmek istiyorsan buyurun sana yol, hadi gel. Yolu gösterir. Bir müşid-i Allah ona gösterir. Yolu gösterir. Nasıl kazanabiliyorsa, yani onun nefsi nasıl tezkiye olacaksa, nasıl o nefsinin şirkinden, köfründen, ifakından kurtulacaksa, Allah muameleyi ona göre yapar ona. Gitmeyi diledi ya, tertemiz olmadan, Allah'ın huzuruna layık olmadan Allah'ın huzura kabul etmez. Vuslat olmaz. Allah muameleyi yaparken onun da Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi, mürşidinin ona öğrettiği gibi, yaptığı gibi, söylediği gibi yapması lazım ki kazansın. Yoksa imtihan geldi, feryat etti, isyan etti. Niye bu böyle dedi? Sen bu yolu gidemezsin. Sen yolun gitmeyi düşünmüyorsun. Sen bedavadan bir şey istiyorsun, bedava bir şey yok yani. Sen ebedi bir hayatı istiyorsun, Allah'ın rızasını istiyorsun, cemalini istiyorsun. Cennette bu var. Ve sen buna karşılık ben herhangi bir fedakarlık da yapmam diyorsun. Dünyaya ait herhangi bir fedakarlıkta da bulunmam. Nefsimden bir fedakarlık etmem diyorsun. Sen kim? Allah'a vasıl olmak, Allah'a dost olmak kim? Böyle bir şey olmaz. Allah ayet-i kerimede buyurdu, yapamayacağınız şeyleri neden söylersiniz? Bu Allah'ın gazabına sebep olur dedi. Allah'ın gazabına sebep olur bu. Ben Allah'a uğraşmayı diliyorum. Diliyorsan gerekeni yapacaksın. Gerekeni yapmazsan bu Allah'ın gazabına sebep olur. Yapman gerekir çünkü. Yapamıyorsan bu kelimeyi kullanma. Ben Allah'a dost olmak istiyorum, vasıl olmak istiyorum deme. Yani yapmayacağın şeyi söylüyorsun. Biri bunu söylediğinde bu kelimeyi bunun karşılığında Allah'a vasıl olma karşılığında dost olma karşılığında ne gerekirse yaparım demelidir. Canımda dahil onu Allah yolunda kurban ederim demesi gerekir. Evet, her şeyini Allah yolunda kurban etmeden Allah'a dostluk yoktur her türlü imtihana tabi tutarken, her türlü musibetle imtihana tabi tutarken, imtihanı geçmeyene Allah'a dostluk yoktur. İsterse bir tane imtihan kalmış olsun, o, o perdenin arkasında kalmaya devam eder. O perde, onun nefsinin perdesidir, şirkinin perdesidir. Kul ile Allah arasında perde şirktir, şirkten ibarettir, küfürden ibarettir çünkü. Onu geçmedikçe, Evet, vuslat olmaz. Evet, yol uzun, yol zorlu yol ama yol gidilmesi gereken yoldur. Bununla beraber o yolu yürümek için dost lazım, dostlar lazım. Peygamber varisi dost lazım. Yolu bilen, yolu gitmiş, gelmiş... Götürmek için emir almış dost lazım. Ki her anda sana yardım etsin. Ne yapman gerektiğini, nasıl düşünmen gerektiğini, nasıl konuşman gerektiğini, nasıl yürümen gerektiğini sana öğretsin. Düşünce seni tutup kaldırsın. Gücünü kaybedince kendinden sana güç versin, maneviyat versin, muhabbet versin, aşk versin. Seni yürütsün. Gerektiğinde seni sırtında taşısın. Evet, bunun için Yolda, yoldaş lazım, dost lazım. Evet. Efendim, izninizle bir mesajlar verebilmişiz efendim. O. Efendim, Diyarbakır'dan <gülüyor> bir izleyenimiz, sizi bize veren Allah hamdolsun. Pirim sizi çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sizin istediğiniz gibi olmak istiyoruz. Her şeyden vazgeçtim. Sadece sizi istiyoruz. Sizi üzdüğümüz her anımız için sizden çok özür dileriz. Sizi çok seviyoruz efendim. Allah razı olsun. Kardeşlerimiz bizi özmüyor. Allah'ı sevenler hiç bizi üzer mi? Sadece bizi sevindirir. Bizi sevindire kardeşlerimizin Allah'a olan sevgisidir. Allah'a olan teslimiyeti Allah'a karşı edepleridir. Rablerini istemeleridir. Rabbim seni seviyorum demeleridir. Senin için her şeyden vazgeçtim demeleridir. Biz de kardeşlerimizi seviyoruz. Tamam, çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.